1516 numaralı konu Hazreti Peygamberin ve Hazreti Ali'nin Ayetel Kürsi'yi övmeleri Hazreti Ali şöyle anlatıyor Ben Hazreti Peygamberin şu minberin tahtaları üzerinde şöyle buyurduğunu işittim Kim her namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyacak olursa onunla cennet arasında ölümden başka engel kalmaz kim de yatağına girdiğinde okursa Allah Teala onunla evini koruduğu gibi komşusunu ve çevredeki birkaç evin sakinlerini de korur. Hz. Ali şöyle buyurmuştur. İslam'da doğmuş olup da iyi kötüden ayarabilecek durumdaki hiçbir insanın geceleri Ayet-el Kürsi'yi okumaksızın geçireceğini düşünemiyorum. Keşke onun değerinin ne kadar büyük olduğunu bilseydiniz. O, Hazreti Peygamber'e araştırmayın altındaki bir hazineden indirilmiş ve kendisinden önce de hiçbir peygambere verilmemiştir. Onu üç kere okumaksızın yattığım hiçbir gecem olmamıştır. Yatsıdan sonraki iki rekatta, yatsı namazında ve yatağıma girdiğimde okuyorum.